رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤْوْفٌ رَحِيمٌ اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم bari'k على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة اللهم ارحم رسولنا محمد حتى لا تبقى رحمة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 أَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّج۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرحمن الرحيم. Evet bir cuma akşamı daha varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bu kez zaman yönetimi adlı bir konuyu Birlikte ele almaya çalışacağız. Malum olduğu üzere zaman içinde bulunduğumuz ve esasen bizi yöneten bir süreç. Çünkü gecesiyle, gündüzüyle biz zamana mahkûmuz aslında. Yani vakit geceyi gösterince yatmak zorundayız. Vakit gündüzü gösterince kalkmak durumundayız. Koşturmak durumundayız, maişetimizin peşini kovalamak zorundayız. Böyle en temel zamanın iki yüzü, biri karanlık, biri aydınlık. Ama her halükarda hayatımızla, biyolojik varlığımızla birebir eşleşen... Çünkü Cenab-ı Hakk وَجَعَنَّ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَنَّ النَّهَارَ مَعَاشًا. Geceyi libas yani üzerinize bir örtü dinlenmeniz, sükûnet için Rahatlamanız için bir vakit dilimi وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَةً Gündüzü de bu kez maişetiniz için daha hareketli, varıp rızkınızı temin etmek, ihtiyaçlarınızı görmek üzere aydınlık bir ortam olarak Cenab-ı Hak ortamı kodlayan kudret böyle tarif etti. Dolayısıyla aslında daha doğru bir bakış açısı, Zamanın bizi yönettiğine hükmeder. Allah Azze ve Celle temel kodları koymuş lambayı yakıp söndürüyor. Böylece aydınlık kıldığında sabah erken vakitten itibaren kapıların açılması, insanların birer ikişer sokaklara dağılması, bu rızıkları peşinde yani iman edenleri, etmeyenleri hepsinin dahil olduğu bir süreç. Ortamı böyle yaratan bizi de buna böyle uygun yaratmış. O bakımdan bizim yaratılışımızla da bunlar arasında bir eşleşme var. Öyle birilerinin sandığı gibi yani eski zamanlarda hani gece yatalım gündüz kalkalım demişler de öyle alışkanlık kalmış gibi değil. Tersi bunun mümkün de değil. Yani o bizim yaratılışımızla çatışmamız olur, arızalar oluşmaya başlar. Nitekim öğrendikçe fark ediyoruz ki, o karanlığın bile vücudumuzda bir karşılığı var. O karanlık ortamda bile vücudumuz karanlığa bağlı olarak, gecenin ilgili vakitlerinde bazı bambaşka şeyleri üretiyor, bunları kana veriyor ve kişinin bunlara bağlı olarak bir huzuru ve belli bir sağlığı söz konusu. O bakımdan yaratılışımızla, Zaman döngüsü arasında bir eşleşme olduğu gerçeği aslında zamanın bizi üst perdeden yönettiği, yani Yüce Yaradan'ın buyruğu dolayısıyla temelde yönettiği gerçeğine bizi götürür. Şu halde biz zaman yönetiminden ne konuşacağız? Aslında zamanı yine de biz yönetecek değiliz, bizim zaman yönetimi diye ifade edilen husus, okuduğumuzda, incelediğimizde gördüğümüz şey kişinin aslında o zaman içerisinde kendisini yönetebilme becerisi. Yani kişinin kendisine söz geçirebilmesi, kendisini belli zaman geçişlerine uygun olarak faal tutabilmesi, yani tembellikten, yani üretkenlikten geri kalmak ve böylece zamanın kadirini, kıymetini bilememek, zamanı genel tabirle söylersek boş geçirmek, boşa zaman kaybetmek ve zaman israfı ile bakmışsın aradan aylar geçmiş, hiçbir şey üretmemiş, hiçbir şey sonuçlandıramamış, hiçbir şey ortaya koyamamış ve buna bağlı olarak kişide ortaya çıkmaya başlayan rahatsızlıklar. Dolayısıyla fıtratımız da yani içine girdiğimiz bu beden fıtratını kastediyorum. Çünkü buna dair olan tespitlerimiz hep kalıcı olmayabilir. Çünkü mevcut inşamız bu dünyadaki hayatımıza dair bir inşa. Mevcut yaratılışımız bu dünyadaki hayatımıza dair bir yaratılış. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bizi yeni bir inşada yarattığı zaman o yaratılışımızdaki kodlar ala en nensakum fi ma la bizim bilmediğimiz kodlar dolayısıyla buradan bakıp da ben üretmezsem ben çalışmazsam kendimi iyi hissetmem o yüzden cennete en iyisi ben gelmeyeyim orada üretmek sizin hep tüketmek hep eğlence varmış ben halbuki üreterek eğleniyorum diyen yaklaşım her iki insanını yani her iki yaratılışını aynı Zannettiğinden bunu söylüyor, bunu böyle zannetmeyeceği, bunu böyle olmadığını bildiği, buna rağmen sırf cehennem fi, cennet fikrine karşı bir karşı argüman geliştirebilme hevesinde olduğunu hepimiz biliyoruz ama varsayalım ki bilmiyor, bilmediğinden cehaletinden söylüyor, o yüzden izah etmeye kalkışmış olalım. Kişinin dünyadaki yaratılışı yani ilk inşamızdan sonra Allah Azze ve Celle bizi yeni bir inşa ile yaratacak. O yeni inşamıza kavuşmuş kimselerin sözlerinden öğreniyoruz ki, mesela diyorlar ki cennette la يَمَسُّنَا fiha نَصَبُ Bize burada yorgunluk değmiyor. Şimdi yorgunluk buradaki bedenimize her halükarda değiyor. Yani hiç iş yapmasanız da sadece eğlenseniz eğlence bile sizi yorar. وَلَا لُغُوبُ لُغُوب yani bezginlik yani yılgınlık da değmiyor. Şimdi öyle bir ortam ve öyle bir ortamda bunlar yaratılmışlar ki tabi orada ortam da farklı. Burada hem ortamımız farklı hem yaratılışımız farklı. Oradaki ortam da ve yaratılış da farklı. Cenab-ı Hakk, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ, غَيْرَ الْأَرْضُ O gün yer değiştirilir, o yer bu yer değil. وَالْسَمَاوَاتُ Gökler de aynı şekilde. Bu yeni inşaımızda yani öldükten sonra tekrar dördüncü bir aşama olarak geçeceğimiz hayat aşaması. Çünkü ölülerdik, hayat, hayata kavuştuk. Cenab-ı Hak bize hayat nasip etti. İkinci aşamadayız. Sonra ölüm ile üçüncü aşamaya geçeceğiz. Sonra ölümden sonra Cenab-ı Hakk'ın bizi tekrar yaratarak, yeni bir inşa ile tekrar bizi hayata kavuşturarak ki ardından yeni bir ölümün olmadığı, kalıcı bir, sonsuz ebedi bir hayat ile o dördüncü aşamadaki inşamız farklı. Bu bakımdan bizim konuştuklarımız şu anda bugünkü yaratılışımızla alakalı bir husus. Evet, bugünkü yaratılışımız da... Üretkenlik kişinin iyi şeyler yapması, bir şeyler üretmesi hem kendine hem çevresine kendisini yararlı görmesi, yararlı sonuçlar ortaya koyabiliyor görmesi, kendi iç dünyası açısından, ruh sağlığı açısından iyi hissetmesi kısaca söylersek açısından son derece gerekli bir şey. Çünkü beş para etmez hisseden kimseler kendilerini, zaman geçtiği halde bir şey üretemediği için sıkıntıya girmekte ve bu sıkıntıdan bir türlü çıkamamakta. İşte buna çare olsun diye zaman yönetimi diye bir kavram var ama biz bunu bir bakış açısıyla ele almayacağız kuşkusuz. Bunun için ortaya konan, bunun için üretilen, bunun için ihtas edilen, belli araçlar işte planlamalar yapmak, takvimler oluşturmak, kamuoyu ile kendisini bağlamak ve süre tahdit edip bu süre sonunda sonucunda gözden geçirmek, kendisini bu süreç ile sürekli faal tutabilme çabası vesaire. Bunların hepsi birer araç olması bakımından elbette gerekli ve hatta Cenab-ı Hakk'ın da emrettiği hususlar. Ama biz hayata daha genel bir bakış açısıyla baktığımızda sürece hayata giriş noktasından yani doğumla birlikte ve sonrasında ölüme doğru giden bir süreçte kişinin Allah Azze ve Celle'nin kendisine nasip ettiği ömür ekseninden baktığımızda kişinin bu kez ömrüne dair bir sürecin yönetiminden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğumla birlikte gelen ve sonrasında büyüyen, gelişen, genç olan, orta yaş olan, sonrasında da hayatı son bulan bir kimsenin ömrünü kıymetlendirmesi. Bu Dini bir perspektiften baktığımızda Allah Azze ve Celle'nin bu ömür ile kişinin kazanmasını beklediği temel üzerine kurulur. Nitekim ömrünü kaybetmiş kimselerin yani hayatı son bulmuş olan kimselerin öldükten sonra Cenab-ı Hakk'a ''Bizi geri döndürde de n'amal salihan, صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي Bizi geri döndür de salih ameller işleyelim, yap bundan şu anki yaptığımızdan gayrı dediklerinde onlara söylenen اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرًا Öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömür biz size yaşatmadık mı? Şu halde hayattan beklenen kişinin bundan öğüt alması, hayatı anlamlandırması bu en temel kazanım. Kişi eğer hayatından öğüt almadıysa yani yaratan kudreti tanımak, onun yaratmadaki ilmine, gücüne, kudretine hayran kalmak, bu surette onu tanıdıkça onu sevmek ve ona karşı saygı dolu bir hayat yaşamak üzere bir inanca bir farkındalığa kavuşmadı ise o zaman hayattan birinci derecede kazanması beklenen şeyi kazanmamış demektir. Böyle bir kimsenin hayatını dört başı mamur edip sabahını öğlenini, öğlenini, akşamına belli programlarla dilimleyip hepsini yerine getiren bir kimse olsa ve topluma sürekli belli bir üretkenlikle üretse, katkıda bulunsa, sabahı gecesi tas tamam dolsa... Bu kastettiğimiz şey bu değil. Kişinin zamanını doldurması ve zamanında sürekli belli şeyler üretmesi. Hayır, neleri üreteceğini kendi varlığının hangi üretkenlikle birinci dereceden sonra buna bağlı olarak ikinci dereceden neleri başarması gerektiğine dair bir bilinç ile bu programlanmalı yoksa bir şeyler üret de ne üretirsen üret, elin dolu olsun anlamındaki bir zaman yönetiminden söz etmiyoruz. O yüzden size ömür vermedik mi? اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ Size bir ömür vermedik mi? diyen Allah Azze ve Celle, bu ömrü مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ İçinde öğüt alacak kimsenin, Öğüt alacağı bir ömür. Dolayısıyla ömrün kişiye verilen bu hayatın sağlaması beklenen sonucu onun bu ömürle birlikte Allah Azze ve Celle'ye karşı o bahsedilen öğüde kavuşmuş olması. Bundan bu öyüdü çıkarabilmiş olması. Bu anlamı ortaya çıkarabilmiş ve bu anlam üzerine bu kez hayatını yönetebilmiş olması. Hayatında da sadece zaman imkanını değil, biz bugün özelde zaman imkanını konuşuyoruz ama zaman imkanından gayrı diğer imkanları da. Çünkü zaman da Cenab-ı Hakk'ın bize müsahhar kıldığı bir şeydir. Ne buyuruyor? Buyurdu ki وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَى وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَى وَالنَّهَارِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَى دَائِبَيْنِ leyla لَكُمُ الْلَيْلَى وَالنَّهَارِ Geceyi, gündüzü, size, ayı, güneşi emrinize, sizin istifadenize, sizin yararınıza sunan Allah Azze ve Celle'dir. Biz bu büyüklükler içerisinde yani güneş, ay ve gezegenimizin içinde bulunduğu kullun fi felekin yesbehûn dediği Cenab-ı hepsi bir felek içerisinde yüzüyor dediği bir ortamda zaman dediğimiz hadiseyle karşılaşıyoruz. Yoksa zamanın ne olduğuna dair de yani kendisi yalın olarak ne olduğuna dair de çok bir fikrimiz yok ama bu akış içerisinde zaman dediğimiz bir şey bize yaşatılıyor. Onun da belli bir izafiyet ile yani görece kişiden kişiye ayrı, konumdan konuma ayrı yaşandığına dair de bilgilerimiz var. Hem bilim tarafından hem daha bilim keşfetmemişken Allah Azze ve Celle tarafından. Dolayısıyla zamanın zamandan daha mühim belli bir e, yoğunluk ile ve belli bir sonuç ile mesela buyurdu ki Allah Azze ve Celle اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Biz onu kadrin gecesinde, Kadir gecesinde indirdik. Sonra onu... وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهَارٍ Bin aydan daha hayırlı diye tarif etti. O bakımdan her geçirdiğimiz zaman dilimi bir diğer zaman dilimiyle aynı milimetrik böyle her salisesi salisesi birebir eşleniyor sanmamız da sadece bizim bir yanılgımız olabilir. O bakımdan varlığı yaratan... Varlığın içerisinde bize bir rol biçen ve bize en doğrusuna hidayet etmek üzere yol gösteren Allah Azze ve Celle'nin dediği öğrettiği esas üzere yaşadığımız zaman ortamla, ortamın zamanıyla, ortamın mekanıyla eşleşen bir hayat ortaya çıkabiliriz. Yoksa ortamla illaki çakışık ve çatışık kalırız onunla birebir eşleşmemiz ve buluşmamız mümkün olmaz. Bu araçlardan bir tanesi söz gelimi özellikle zamana bakan boyutuyla ve gündelik yaşanan Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği namaz ibadeti buyurdu ki inna الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى mu'minin'a كِتَابًا مَوْقُوتًا Namaz, müminlerin üzerine vakitli bir ibad, ibadet olarak yazılmış bulunmaktadır. Bu Allah'ın bir yazgısı. O yüzden farz diyoruz. Yani elimizdeki gündelik ajandamıza aldığımız zaman, açtığımız zaman daha bizden önce yazılmış olan şeyler bunlar. Hani bir yere, bir seyahate gidersiniz. Orada orası için bir program vardır seyahat firması belli program koymuş. Bunu beraber icra edeceğiz. Aralarda da boşluklar koymuş. Buralarda kendiniz gezebilirsiniz. İstediğiniz gibi şehirde dolaşabilirsiniz. Ama şu saatte hep beraber yapacağımız program var. Şu saatte yani önden belirlenmiş olan, bu dediğimiz Yaradan'ın önden belirlediği, hayatımıza gündelik mecrada, gündelik periyotta yerleştirdiği. Ama tabii irademize bakıyor, uyarsak, kendimizin yararına uymazsak işte bize zaman yönetimi açısından büyük bir sorun oluşturacak birinci sıkıntı, birinci açmazımız. Kullar olarak bizler Cenab-ı Hakk'ın zamanımızı üstelik böyle gündelik akış ile birebir eşlediği ve her gün güncellediği bizi bulunduğumuz... Gezegen üzerindeki zaman akışına intibakımızı sürekli uyarladığı ve dolayısıyla biyolojik akışımızı da gündelik akışımızı da sürekli onunla entegre tuttuğu bir süreç. Bir mühtedinin anlattığı kadarıyla veya hatırladığım kadarıyla söyleyeyim, zamanın ehemmiyetini biz sizden öğrendik diyor. Deyince nasıl cevap olarak diyor ki, Mesela bir trenin kalkması, bir programın yapılması, bir şey için zaman tayin edildi mi? Saat başları tercih edilir. Bu şu demek? Yani o saatin başı. başı. Anlarsınız ki 10 dakika geçe de olur, 20 dakika geçe de olur. Saat başı verilmişse saat başında başlayacak demektir ama eğer dense ki mesela 8.30 veya 8.15 anlarsınız ki başlangıç süresi biraz daha ince ayar tespit edilmiş. Ama dönüp size baktığımız zaman sizin günde üstelik 5 kez programınız var, Allah Azze ve Celle ile buluşmanız var ve bu dakikalar üzerinden gündelik yenileniyor. Yani sabah vakti diyelim dün... 8.09 ise bugün 8.07'ye, 8.06'ya düşebiliyor. Gündelik olarak bunlar tazeleniyor. Neden? Çünkü zaman bizim açımızdan çok önemli. Dakikalar düzeyinde bir hassasiyetimiz var. Öğleni de böyle, ikindisi de böyle, akşamı da böyle. kürenin güneş ile birlikte bu hareketinden ötürü gelişen zamana her an... İntibak edip kendimizi uyarlıyoruz. Bu kadar zaman yönetimimiz günü beş vakit dilimi içerisinde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığımız bir esas üzerine kurulu ve bunlar gündelik değişmezlerimiz. Aralarda biz bunlara bağlı olarak hayatı yaşıyoruz. Bunlar bizi eğer hayattan kopacak, eğer uyuşacak, eğer gevşeyecek olursak bunlar bizi doğrultuyor, ayağa kaldırıyor. Cenab-ı Hak dedi ki: "Esteinil billah ve akimû vucûhakum 'inda kulli mescidin ve ed'ûhû muhlisîn le'd-dîn." Şimdi yüzün ikame edilmesi, kişinin kişinin benliğini, özünü doğrultması tıpkı iman ederkenki gibi. Fe'aqim vechake lid-dîni hanîfe. Allah azze ve celle orada da kullandı. Yüzünü hanif olan dine Yüzden murat müfessirlerimiz diyorlar ki kişinin özü, esansı kendisi. Bunu dini hanife, yegane tek bir ilahın hayatı hem yaratan hem de yaşatan o yegane mabuda dönerek kulun istikamet kazanması. Bu nasıl bir dirliktir? Bu kişinin ölümden hayata kavuşması gibi bir dirliktir. İşte bu dirliği biz o mescitte tazeliyoruz. O yüzden Cenab-ı Hakk'a in de kulli mescidin her secdegahta bu cami olur secde edilen yer ama her o vakitli ibadette huzura çıktığımızda neyimizi doğrultuyoruz özümüzü doğrultuyoruz ve aquimu cuhukum inda kulli mescidin her secdegahta her mescitte her secdeye vardığınız o ibadet hanede Özünüzü tekrar doğrultun, kendinizi refresh diyorlar şimdilerde özellikle sayfa yenilenmelerde yani biraz bir şeyler değişmişse diye hemen F5 atarak. Biz bunu gündelik F5 atıyoruz, güneş dünya hareketinde o kadar uyarlıyız ki biz bunu gündelik yeniliyoruz, dakikalar düzeyinde yeniliyoruz. Şimdi bizim zamana olan bağımlılığımız... Zamanı takdir eden Allah Azze ve Celle'ye olan saygımızın bir sonucu. kürenin eğimi de dahil olmak üzere dönmesi, dönmesindeki hızı ve güneş sistemi içerisindeki yeri tüm bunların mukaddem olduğu bilinciyle Allah Azze ve Celle'nin emrine rağm olmuş durumdayız. Çünkü ortamın temel kodlarını yani parametrelerini, sabitelerini koyan Allah Azze ve Celle Yaratan o olduğu için biz burnumuzun dikine her zaman 8'de kalkarım yahut her zaman 12'ye kadar beklerim gibi değil de günün aydınlığına, karanlığına belli bir uyum içerisinde tabii bir hayatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Biz bu tabii hayatı yaşamıyoruz. Şu anda bu tabii hayatı yaşamadığımız için pek çok zorluklarımız ve sıkıntılarımız var. İnanın gün gelecek hayatın da organiği yani zamana üzerinde yaşadığımız zamana da organik bir biçimde uyum sağlamak adıyla bu kez Güneş'in doğumuyla birlikte ve Güneş'in batımı ile birlikte ve Güneş'in yeryüzünde işte öğleni ikindisi, akşamı ve yatsısına bağlı olarak gelişen zaman dilimlerini gözeten bir hayat, tabii hayat, organik hayat adına her ne derseniz, başkaları tarafından yani Batılılar tarafından gündeme getirildiğinde bu kez önemsenecek, ciddiye alınacak ve e, itibar edilecek. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıyla birlikte artık ondan sonra muhabbeti, konuşmayı bile hoş görmedi. Meğer ki çok mühim bir mesele olsun. Eğer değilse yatsı namazıyla birlikte ki adını da öyle koymuşuz, ondan sonra kişinin uykuya geçmesi... Günün gecenin o ilk saatleriyle birlikte yani bugün için artık dokuzlar onlar 11'ler, on 12'ler buralara kalmadan ne diyor ilim işte ondan itibaren bilmem hangi hormon salgılanmaya başlıyormuş. Aman ha çocukları erkenden yatırın diye. Şimdi bedenimizin Allah azze ve celle içinde bulunduğumuz ortamla olan ilişkisiyle bile bizi bir kez daha uyarıyor. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَا دِيلِ اللَّتِي Allah Azze ve Celle size indirdiği bu Kur'an ile ve bu Kur'an'ı hayatında yaşamış bulunan elçisi ile bu dini ile Cenab-ı Hak sizi en doğrusuna, en iyisine iletti. Başta zaman yönetimi olmak üzere, tersinden söyleyelim, zamana, zamanın akışına kendimizi uyduracak, kendimizi doğru yöneterek, Buna uyarlayacak bir şeyden bahsediyoruz. O bakımdan seküler yaklaşım o kadar yanlış ki kavramı da çarpık. Biz zamanı yönetemiyoruz. Zamana sürekli uymak zorunda kalıyoruz ve zamana ne kadar iyi uyabilirsek, o zaman dilimleri aralıklarında ne kadar kendimizi doğru yönetebilirsek o zaman aslında başarılı oluyoruz. Bu başarının temelinde de, Seküler bakış açısında sadece faal olmak, üretken kalmak var ama mümince hayatın sahibini tanıyan ve hayatın anlamına doğru koşan bir anlayışta ise bir hedef var, bir amaç var ve amaca uygun zamanı faal olarak, verimli olarak geçirmek kayda değer bulunuyor. Yoksa amaca hizmet etmeyen, efendim amaçlar dediğiniz zaman bunların da amaçları var diyebilir birileri. Biz bahsettiğimiz amaç, kalıcı bir amaçtan söz ediyoruz. Çünkü bir sonrakiyle ortadan kalkan, sonrakiyle ortadan kalkan, bir sonrakiyle ortadan kalkan amaçlar aslında amaçsızlıklar. Biri birini takip eden amaçsızlıklardan ibaret. Nihai bir şeye hizmet etmiyor. Bugün küçük bir küçük kızımdan bir fıkra duydum diyor ki adamın bir profesörün yanına gelmiş ona işte ne olduğunu sormuş da işte neler yaptığını neler başardığını yanılmıyorsam. O da işte şunu yaptım ilkokulu okudum ortaokulu okudum üniversiteyi kazandım üniversite okudum o da her defasında sonra ne oldu işte üniversiteyi okunca yüksek lisans yaptım sonra ne oldu sonra ondan sonra doktoramı yaptım, sonra ne oldu, sonra işte ondan sonra doçent oldum, sonra ne oldu, sonra işte ondan sonra profesör oldum, e sonra ne oldu deyince hiç demiş adam. Öyle deyince bizimki demiş ki ben daha şimdiden hiç noktasındayım zaten. O bakımdan sonra ne olacak sorusu karşısında tükenen bütün hedefler aslında amaçsız hedefler demektir. Eğer kalıcı bir amaca hizmet etmiyorsa, o zaman amaçsız hedefler dikiyoruz demektir, her başlangıcı bir başka sona bağlıyoruz demektir. Halbuki iman ile hayatın gerçek anlamını okuyan kimseler kalıcı bir amaca yönelirler. Bu öyle ufukların kuşatmadığı kısa paslaşmaların içerisinde kaybolan geçici hedefler değil, bu nihai bitimsiz sonsuz bir hayatın demin bahsettiğimiz kalıcı bir inşa ile tekrar hayat bulup Allah azze ve celle katında innel muttakine fi cennetin ve nur fi maq'ad sidqin inde melikin muttakiler o büyük sahibin her şeyin sahibi meliki ve her şeye gücü yeten, muktedir olan Allah'ın katında, nimetler yurdunda. Onlar orada خالدين فيها abada. Sonsuz bir gelecekte ve sonsuz bir varlık ile inşaları hulud üzere خالدين. Kim? Onlar. Dolayısıyla evet bir hedef koyalım bu doğru ama bu hedef bizi nereye taşıyacak? Hangi amaca? Amaç dediğim kalıcı bir amaç. Eee ne olacak? Dediğin zaman eee hiç diye biten bir şey bir gerçek amaç değildir. O yüzden Cenab-ı Hak da fe izâ faraghte fansab. O da aynı şeyi emretti. Boş kaldığında, boş aldığında o zaman fansab. Kendine bir hedef edin, bir hedef dik, bir, amac, bir amaca yönel. Ama bu ve ila rabbike fargab. Seni genel gidişatın itibarıyla Rabbine, rabetine, Cenab-ı Hakk'a yönelen bir yöneliş ile olsun. Rabbine rabet et. Yani bu hedefleri koyuyorsun ama bu hangi rabet ile? Neye hizmet ediyor? Neye rabet ediyorsun? Adam bir şeyler yapıp duruyor. Uzaktan bakınca anlamlandıramıyorsanız, ya sen bu yaptıklarınla nereye çıkacak bu iş diye sorarsanız Buna hayat perspektifinden baktığımızda, yani hayat üzerinden baktığımızda neler yapmış kişi, ne amaçlamış diye, eğer öteye uzanan kalıcı bir boyutu yok ise hepsi birer hiçten ibaret verir Nitekim bilgi de alsa, mal da kazansa ölümüyle birlikte bunların hepsi biter ve birer hiçe dönüşür. O yüzden kulun zaman yönetimi aslında sonsuza uzayan bir zamanın içerisinde gelecek arayışıdır. Cenab-ı Hak dedi ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي Ey iman edenler! Allah'tan sakının! وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Ve her kişi yarın için ne gönderiyor? Ona baksın! Herkes buna baksın! Yarın için, Bugünden yarınlara yönelen bir hazırlık, yarınını hazırlayan, yarınını inşa eden bir yaklaşım ve bu yarın dediğimiz E ee, ne olacak deyince biten bir yarın değil, o hep öyle kalacak ve Allah Azze ve Celle katında sonsuz bir mutluluk üzere devam edecek kalıcı bir amaçtan bahsediyoruz. İşte bu ele geçen zaman imkanının... Doğru kullanımı, doğru sarfiyatı, israf edilmemesi üzere kulun yaşadığı bir hayattır. Ve Allah Azze ve Celle bu o kadar önemli bir konu ki kula bu anlamda en büyük kolaylığı sağlayarak günün içerisinde ona zamanı belli vakitli bir biçimde tayin etmiş. i̇nnas Salata كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ kitabanı mokupta. Buna dikkat etmek sizin kulun kendi yapacağı programlarla sadece düşe kalka belli huzursuzluklar, belli şeyler üretip sonra onlardan da hevesi kaçıp çünkü bir şey zaman ile ürettiğiniz şeylerin size ilk anda güzel görünmesi değil, devam eden süreçte ümit vermeye devam etmesi önemlidir. Eskite eskite yeni amaçlar koyup peşini kovalamak eğer nihai bir amaca dönmüyor ise kul açısından çıkmaz sokaktan öteye bir şey değildir. Eğer esas matematik ise eğer Allah'ın biz insanlara bahşettiği kulun uçsuz bucaksız perspektifi ise oradan baktığımız zaman Nihai bir amaca hizmet etmeyen yolculuklar, nihai bir amaca hizmet etmeyen girişimler, uğraşılar, çabalar hepsi güdük kalır. Hepsi biter, tükenir. O yüzden Allah Azze ve Celle ömürden kulların Cenab-ı Hakk'ın katında böyle bir sonucu amaçlayan ve bu yüzden Cenab-ı Hakk'a rağbet eden, ila رَبِّكَ فَرْغَبْ فَاِذَا فَرَغْتَ Boş kaldığında, فَنْصَبْ Hemen kendine yeni bir amaç edin. Ama bu amacın Rabbine rabet sürecinde. وَاِلٰى رَبِّكَ فَرْغَبْ Rabbine rabet onu arzulayan, ona döneceği günün hesabı içerisinde olan bir amaç üzere kurulsun. Şimdi bu kulun düşünce boyutu yani... Belli zaman içerisinde yaşadığımız bir gerçek, ama bunun içerisinde hayata nasıl yaklaşacağız, özellikle zaman boyutuyla bu açıdan bakar isek, bu bambaşka bir süreç ve buradan itibaren yolun devamı da buna bağlı olarak geliyor. Ama yok, ben Cenab-ı Hak'tan sarf nazar edeceğim. Buna rağmen zamanımı yönetmek istiyorum. Dediğiniz zaman. Bizim söyleyebileceğimiz bir çift söz olur. Ne kadar iyi yönetirsen yönet, amaçsız kalacağın için amaçtan amaca, kısa hedeften kısa bir hedefe ve sonrasında tam bir tükenişe. Çünkü bir süre sonra o da yoracaktır. Yani kalıcı bir şeye kavuşamamak, her kavuştuğu şeyin birdenbire gözünde değersizleşmesi, anlamsızlaşması onu yoracak ve tükenmişlikle karşı karşıya bırakacaktır. O yüzden o mecrada dakikalar, programlar, cetveller kısa süreli işe yağsa da uzun vadede kulu kandırması, gözünü doyurması, ona mutmain bir kalp ile huzur ve hoşnutluk sağlaması söz konusu değildir. İşte koskoca karşımızdaki zenginliği ile batı medeniyeti, intiharların en yüksek oranda yaşandığı, insanların ümitsiz ve çaresiz kaldığı ve aralarında en çok İslam'ın en yüksek hızda yayıldığı bir toplum olarak karşımızda duruyor. Neden? Çünkü ümitsizlik ve amaçsızlık içerisinde bir kimsenin ne kadar programlı olursa olsun bir yerden sonra tat almamaya, başardıklarından keyif almamaya, çünkü başardıklarının çok da anlamlı olmadığını görmeye başlayacaktır. Anlam dediğimiz şey ne? Demin girişte söyledik, kalıcı bir sonuç, anlam bu. Diğer kalıcı olmayan ee sonra ne olacak diye anında tükenen şeyler uğruna zamanı çok planlı kullansak da amaç beş para olduğundan Zamanı da bir süre sonra beş para uğruna harcadığımız gerçeğiyle bizi yüzleştirecektir. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın istediği biçimde zaman yönetiminde olanların, onların tembelliği yok mu? Onların zorlukları yok mu? Onların sıkıntıları yok mu? Bu sadece buna yönelerek birdenbire kolaylaşır, çözülür mü? Hayır imtihan süreci orada da geçerli ama Allah Azze ve Celle'nin kolaylaştırması vaadiyle... Kulun bu sürece tutundukça Cenab-ı Hakk'ın kendisine bunu yani başta namaz gibi zaman içerisinde sık bir ibadeti yani günde beş vakit ve bunu başarabilmek çok önemli bir alışkanlık. Bunu kesbetmek insanların meziyetini zannetiyoruz. Hayır Allah Azze ve Celle'nin bu süreçte kullarını nasip ettiği bir kolaylık, abdesiyle vesaire... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ''Ya'qidu şeytanu thalâth'a ukad'' Şeytan gelip üç düğüm atar. ''Alâ qâfiyeti râsi ehâdikum'' Birinizin başının arkasından üç düğüm atar. Der ki ''Aleyke leyletun tavîle farkat. Önünde uzun bir gece var, sal kendini. Bırak kendini uyu diye. Şimdi zaman yönetiminin en önemli parçası erken kalkmak. Bütün yani seküler bakış açısında da böyle. Çünkü günün en verimli, zihnin en açık, bilincin en diri olduğu, fiziksel gücün bile en iyi olduğu zaman yani bilinç düzeyi, Tefekkür düzeyi, şuur düzeyi, algılar vesaire zirvede günün ilerleyen saatlerinde hep inişe geçecek. O bakımdan erken vakti kaçırdınsa, erken kalkamadınsa zaten yarışa hem geç kaldın hem de kötü kalkar. Uykunun kendisini yorduğu hevessiz, iste, isteksiz, pinti bir günün kalan kısmında kendinden memnuniyetsiz, olarak devam edersin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Faydası değil kaza, dakar Allah. Uyandığında Allah'ı anarsa, in hellat Bir düğüm çözülür. Daha henüz yatakta kul. Gözünü açtı, fesubhanallah hine tumsun ve hine tusbihun. Subhanallah dedi. Gecelediğinizde ve gündüzlediğinizde. Allah Azze ve Celle'ye hamdetti. Rasulullah Resulullah derdi ki Allah'ım uyandığım, sabahı üzerine uyandığım her türlü nimet sendendir. Allahumma ma asbaha bi min nimetin femin kavalak. Gözünü açtığında Rabbini hatırlayan bir kimseden söz ediyoruz. Bunu kaç defa öğrendikse ama her defasında unuttuk. Bu bilincin peşini kovalamak asıl kişiyi... Mekana ve Allah'ın yarattığı zamana intibak etmek iyi sağlayan budur. Çünkü bunları yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Kul Allah ile irtibatını sağladığı zaman Allah'ın yarattıklarıyla da uyumunu sağlamış olur. Çünkü onlar da Rablerini bilen varlıklar. Mekan da öyle, zaman da öyle. Her şey وَاِمْ şeyin شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ Hiçbir şey yok ki Allah'ı hamd ile tesbih etmiş olmasın. Daha gözünü açmış Allah Azze ve Celle'yi iade etse, Bismillah bile dese Allah'ı iade ettiği anda اِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ Bir düğüm çözülür. فَإِذَا تَوَضَّعَ Abdest aldığında اِنْ حَلَّتْ Bir düğüm daha çözülür. فَإِذَا salla Namaza durduğunda... Bir düğüm daha çözülür. Üç düğüm vardı zaten. فَاسْبَحَنَ ش۪يطًا Diri olarak güne başlar. Kendinde, bilincinde, şuurunda, zinde, kendini iyi hisseder bir halde. Allah Azze ve Celle'nin adıyla başladığı bu erken saatte günün içerisinde de, günü de güzel gelir. Ama Resulullah dedi ki eğer kalkmaz ise o zaman geç kalır, geç bir vakitte uyanırsa asbaha khabithen nefsi, kendisini kötü olarak hisseder bir halde uyanır ve böyle başlayan kötü bir günde dirilik olmaz, iyi bir bilinç olmaz, iyi bir şuur olmaz, iyi bir farkındalık olmaz. Bize günün her sabahında kalkmayı farz kılan Allah Azze ve Celle, bize zaman yönetimini tırnak içinde, zaman içerisinde kendimizi doğru yönetmeyi zaten hem emretmiş, hem öğretmiş. Bunu ıskalamak, bunu ıskaladıktan sonra seküler araçlarla yogalar yapsan dahi kendini bataklıktan, o kötü hissetme tükenmişlik bataklığından kurtaramazsın. Çünkü Allah Azze ve Celle iledir ki kalpler huzur bulur. اَلَا tatma اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ Ancak Allah Azze ve Celle'yi yad etmekle kalpler mutmain olur, huzura kavuşur. Orada وَاَقِيمُوا <gülüyor> وُجُوهَكُمْ Kendimizi tekrar kalibre ediyoruz. O namazla birlikte tekrar vücudumuzu ayarlarına, sanmayın fabrika ayarlarına, yaratılış ayarlarına döndürüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda tekrar en yüce kudret her şeyin var edeni yegane ilah olarak Allah Azze ve Celle'yi hatırlayıp hayata dair her şeyin geçici olduğu ve onun bize vaat ettiği o kalıcı nimetler yurduna doğru şuurumuzu, düşüncelerimizi tekrar yeniliyoruz. Bu bilinç tarafıyla bunun sahaya akseden zaman tarafı da son derece dilimli ve hassas. Biz zamanımızı gündelik olarak dakikalar üzerinden yeniliyoruz. Başkalarınınki gibi kabaca saatler kullanmıyoruz. Saat başları vesaire. Vaktin bizim biyolojimizle, varlığımızla olan uyumunu da biliyoruz. Çünkü bizi bu وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنْهَمْ Yeri de, bu arzı da, bu hayat için var eden Allah Azze ve Celle. Biz de bunun bir parçasıyız. Dolayısıyla bunun içerisinde onunla uyumlu gecesiyle, gündüzüyle, sabahıyla, akşamıyla bunu doğru bir biçimde gerçekleştirdiğimizde mutluluk dediğimiz şeyi yaşarız. Önceki hafta mutluluğu konuştuk. Bu mutluluğun... Hiçbir başlık Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettikleri içerisinde diğerlerinden bağımsız, tek başına işe yarar değildir. Hepsi aynı sistemin kendi içindeki unsurlar, kendi içerisindeki parçalar gibi biri birlerini besleyen ve her biri beraber olan. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin bize öğrettiği bu dinde aşırılık bile sistemde yorgunluğa, sıkıntıya yol açar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, İnne هَذَا الدِّينَ Bu din Allah'ın size öğrettiği kolay. مَا جَعَلَى عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ Onunla didişmek, onu böyle çoğaltmak, eklemek, ilave etmek kişiyi yorar. Onu bir bakmışsın, girdiği süreçte artık dininden alması gereken şeyden daha kötüsüne uğramaya başlamış. O yüzden buyurdu ki فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبِشِرُوا Seddidu yani kurallara uyun, ölçüye uyun. وَقَارِبُوا Hani ölçüyü bizatihi Resulullah'ın ki kadar tas tamam yapamazsanız da en azından ölçüye yakınlaşmaya çabalayın. Ölçüyü, çerçeveyi taşmayın, bambaşka şeyler yapmayın. Böylece dinin kolay Allah Azze ve Celle'nin kişinin mutluluğuyla, zaman yönetimiyle, hayatıyla uyumlu olan şeyin ayarını bozmayın. Ta Resulullah zamanında da bunun ayarını bozan kimseler oldu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında bir sahabiye Ebu derdayı ya yanılmıyorsam arkadaş kılıp kardeş kılıp ona bunu öğretmesini sağladı. Akşam olunca yine... Sürekli her gece ibadete kalkınca dedi ki dur şimdi yatacağız, şimdi vücudumuzun üzerimizde bir hakkı var, bunu yaşayacağız. Gece olunca ben seni kaldırırım, şimdi uyku vakti. Ona böyle gecesini, gündüzünü, hanımının kendisi üzerinde hakkı, bedeninin kendisi üzerinde olan hakkını... Bunların hepsini ayrı ayrı öğretti ve özel bir örnek olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüklerimiz üzerinden bunu tanzim edebiliriz. Yoksa sırf namaz kılıyorum diye kötü bir şey mi diye kesintisiz namaz kılmak, uyumaksızın hep geceyi ibadetle geçirmek, yemeksizin her gün oruç tutmak bunlar da kişiye iyiliğini daha fazlalaştıran, güzelliğini daha fazlalaştıran şey değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Saddidu ölçüye dikkat edeceksiniz. Ölçüyü taşmayacak hatta vakari bu ölçüye yakın olabildikçe. Çünkü Herkeste ölçüyü Resulullah'ta kim gibi mükemmel sağlamayabilir? Ona yapabildiği kadar yakınlaşması bunları yapınca Allah'ın Resulü müjdeler olsun dedi. Çünkü önemli olan sürekliliği sağlayabilmek. Söz gelimi hiç namaz kılmıyor, hiç. Ya bari farzları kılsan dediğimizde yok yaparsam en alasını yapacağım diyor. Yahu şimdi iş kılmıyorsun. Yani yaparsan en alasını ya, En azından en alasını yapacağın güne kadar en azından şimdiden farzlardan başla. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Az da olsa devamlı olanı, sürekli olanı, en azından asgari olanlardan başla Allah azze ve celle'nin farz kıldıklarıyla bir zaman sonra bu sana kolaylaşır. Cenab-ı Hak sünnetlerini de kılmana başla. Kolaylık sağlar ''Elem neşrah <gülüyor> laka sadrak ve oda'na anka Cenab-ı Hak bir süre sonra kişiye göğsünü ferahlatması, onu huzura kavuşturması, kendisini iyi hissetmesi, üzerinde böyle ağır bir yük gibi duran bir türlü zamanımı yönetemiyorum, bir türlü istediğim gibi olamıyorum, bir türlü doğru davranışlara yönelemiyorum, kalıyorum bunun altında. Şusuna da gittim, bu şusuna da gittim, şu kişisel bilmem necisine gittim, öteki eğitimi de aldım. Olmuyor, olmuyor. Allah Azze ve Celle'ye başvurdun mu diye sorduğumuzda nasıl yani diye cevap verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize önce Cenab-ı Hakk'a başvurmayı öğretti. Her konuda mı? Tabii ki her konuda. Diğer araçlara başvurduğumuz zaman bile ki... Biz gerekli olan her türlü aracı nelere ilaçtan tutun, her türlü aracı öğrenmeye program yapmak, cetvel oluşturmak, telefonuna program indirmek hepsini ama biliyoruz ki tüm bunlar vesiledir. Neticeyi ancak Allah Azze ve Celle bize müyesser kılarsa, kolaylaştırırsa sonuçlandırabiliriz. Bunların eşliğinde Allah Azze ve Celle'den bunu talep etmeliyiz. Ya Rabbi programlı yaşamak istiyorum, ben de sabahında kalkabilmek istiyorum, huzuruna varıp o güne öyle başlamak istiyorum. Ne kadar kulağıma hoş geldi. Ben de öğlen vakti gelince böyle günü birdenbire kaçırmış, ya bugün de gün nasıl ne çabuk geçti diyenlerden değil, öğlenini ikincisini kaçırmadan, çünkü arada namaz ibadeti var, kaçırmam mümkün değil ki. Ama böyle bir ibadet olmayan adamın biraz işe daldı mı bir bakacak gün kararmış. Ya bugün gün nasıl geçti? Çok çalışmış olabilir ama o gün onun açısından bir kayıptır. Öğlenini hatırlamıyor, ikindisini hatırlamıyor. Halbuki bir mümin öyle değil, o öğlen olunca keser bıçak gibi. Dur öyle, hiçbir şey hayatta senin kalıcı anlama yönelen temel sürecini ifa edemez. O gün içerisinde olan günlük bir planın senin yıllık planını ifa edemez, aylık planını ifa etmemeli, hele hele ömürlük planını hiç ifa etmemeli. O bakımdan müminlerin önce ömürlük bir planı vardır. Bu ömür neye hizmet ediyor? Yani bu ömürden çıktığında nasıl kalıcı bir sonuca kavuşacağım? Bunu çatına kor, alnına çakar. En üstte bu kalıcı maksadıdır onun. Ömürlük planı yıllık planlara indirebilir, yıllık planları aylık planlara indirebilir, aylık planları haftalık planlara indirebilir, haftalık planları günlük planlara indirebilir. Böylece anlamlı bir yönetim sağlar. Bu zamanı dolu geçir de nasıl geçirirsen geçir, değildir bu ila rabbike fergab rabbine rabet et temel ilkesi üzere kendisinden geldiğimiz ve kendisine döneceğimiz yaradanımıza sahibimize doğru bir hayatı ortaya çıkarabilme amacına yönelik bir planlama. Dolayısıyla o gün için önümüze gelen bir işin sizin ömürlük planınızın o güne yansıyan Beş vakit namazlarını ihlal etmesine müsaade etmezsiniz. Hiçbir gündelik işim benim ömürlük planımı ortadan kaldıramaz düşüncesiyle doğru bir öncelik koyabildiğiniz için. Ama seküler bakış açısının böyle bir ufku olmadığı gibi böyle düzgün bir öncelikleri de olmaz. O kendisini kandırabildiği kadar, avutabildiği kadar hedef kor ve o hedefi tüketene kadar koşturur, onu tüketince yenisi ile kendisini oyalar. Mü'minin böyle sürekli bitip tükenen kısa vadeli hedefleri değil, Kalıcı amaç uğruna koyduğu hedefleri vardır ve o kalıcı amaç uğruna koyduğu hedefleri anlamlı olarak önüne tek tek açılır. Vakti geldiğince huzura, ibadete çıkar ve onunla da yatırım meselesi kılar. <Sessizlik> Dolayısıyla biriktirdikçe hep mutlu olur. Bir, biriktirdikleri öteye yatırım olarak yansıdığından elinde tükenip buz gibi eriyen şeyler değildir. Ee bunun içinde bu kadar uğraştık, sonucu bir şeye çıkmadı denen cinste hedefler değil bunlar. Bunlar kalıcı bir biçimde sonuca bağlanacak Allah Azze ve Celle katında önüne çıkacak sonuçlar olduğu için her bir namaz ile, her bir oruç ibadeti ile, ki oruçta yıllık bir planda önümüze çıkıyor. Senede bir ay olarak asgarisi farz olanı, yanı sıra kişi gönüllü olarak Resulullah'ın ölçeğine dikkat etmek kaydıyla her aydan ikişer üçer gün tutabilir. Ama bunların hepsi sonsuz bir amaca yönelen yatırımlar olarak kişinin gün be gün mutluluğunu artırır ve sona doğru ümidini çoğaltır Allah Azze ve Celle'ye rağbetini, Ölümü bir kavuş, önümü bir vuslat olarak önüne çıkarır. Halbuki Seküler bakış açısında hayattan koptukça, kırklı ellili yaşlar devrildikçe karamsarlık, umutsuzluk ve beklentisizlik ve artık belki de ölsek de kurtulsak, bir an önce karban olsak artık hayat da tat tuz vermiyor diye tükenişe mahkum ufku hayatla sınırlı ve hayatla bile sınırlı değil kısa vadelerde bitip tükenen döngüler halinde bir karamsarlıktan ibaret. Cenab-ı Kâfirlerin bu durumunu karanlıklar içerisinde elini uzatsa elini göremeyecek kadar. İza ahrace yedahu lem yakdiraha. Bu kadar içine kapanık, bu kadar karanlıklara mahpus. Böyle bir kimsenin zaman yönetimi olsa olsa trajikomik bir şey olabilir. Çünkü amaçsız. Ama diğer taraftan amı, amacı hayatının en zirve noktasına ufkunun sonsuz geleceğine kurmuş ve bu beklenti uğruna sabah uyandığında Allah'ı yad ederek o güne uyanan ve her günün geçmesiyle bu ibreti tekrar tekrar yaşayan ''Hüvellezî cealel leyle ve annehâra khilfeten limen arâde en yeddekkara'' <Ev> ara <arâde şukura> اَرَادَ شُكُورًا Cenab-ı Hak geceyi ve gündüzü biz ardışık kıldık. Bundan öğüt alacaklar için ve bundan aldığı öğütle şükredecekler için. O bakımdan süreçte Cenab-ı Hak فَاِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا Zorluğu elbette var ama kolaylığı vaad etti. اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا O zorluk evet hayatta var ama ona bir kolaylık daha vaad etti. O yüzden kolaylık zorluktan çok oldu. Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle onun yolunda gidecek olanlar. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Ve sonrasında o deminden beri okuduğumuz müminin hayatta zamanını değil ömrünü planlayıp yaşadığı o iki kelimelik ayet. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ Boşaldığında... Hemen yeni bir hedef oluştur. Dik nasıl bir şey dikmek demek? Ve Rabbi rabbike Ama Rabbine doğru rabet. Dolayısıyla koyduğumuz hedefler kendisine rabet ettiğimiz, buluşmayı huzuruna çıkıp güzel bir karşılık bulmayı umduğumuz Allah azze ve celle'ye yönelerek. Buyurdu ki Cenab-ı Hak "Men kana yarcuu liqa'a rabbih" Kim Rabbi ile buluşmayı umuyorsa فَالْلِيَا عَمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih amel işlesin, güzel ameller işlesin. Bu salih ameli demin ölçüleriyle konuştuk. Cenab-ı Hakk'ın elçi göndererek bize öğrettiği geçerli meşru vesileler, öyle her vesile olsun da ne olursa olsun diye şunun bunun icat ettiği Resulullah alakası olmayan ne farzı ne sünneti bulunmayan vesileler değil. Salih amel... Resulullah'ın bize öğrettiği meşru vesileler saliha, onları işlesin, orada da çerçeve önemli olduğu gibi doz da önemli. Çünkü dozu aşarsanız da bu kez o planlamamızı ha, zamana bağlı olarak Cenab-ı Hakk'ın mece جَعَنَا عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ Dinde size bir zorluk bırakmadı dediği hususu ortadan kaldırmış, birdenbire hayatı yaşanmaz bir hale sokmuş oluruz. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ''Salih صالح amel işlesin ve lâ yuşrik ''Ve Rabbine kullukta hiç kimseyi şirk koşmasın.'' Allah Azze ve Celle kendisiyle buluşmayı arzu edenlere bu yol haritasını çizdi. Resulullah'a baktığımızda O da yaşadığı zorluklara hep Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, O'na sığınarak çare aradı. Mesela tembellik, Allahumme inni auzubika min ve acziyetten de, Allah'ım tembellikten de sana sığınırım. Kulun hele hele tembellik, acziyet, hem ham he, e, kaygı, endişe ve benzeri kişinin hayatını zehir eden, onu üretkenlikten men eden, onu büsbütün hayattan koparan bu tür hastalıkların tamamı Kulun Allah Azze ve Celle ile doğru bir ilişki kurmamasından kaynaklanan sıkıntılardır ki Cenab-ı Hak bu sıkıntılar üzerinden kulu kendisine çağırır. Yani bunlar Cenab-ı Hakk'ın aslında birer çağrısıdır. Gel ey kulum diye ona sertçe bir e, acı veren, sıkıntı veren bir şeyle çağırıyor ki kendisine gelsin neyi nerede yanlış yaptım diye. Allah Azze ve Celle'ye dönüp yeni bir başlangıç yapsın. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Wa'f'u عنا واغفر لنا wa'rhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.